Bir gizli kibir. Zengin olsan, hayırlarda yarışsan, alim olsan, ilimlerle barışsan, yiğit olsan, gazalara karışsan, secde yoksa eğer bil ki bedende bir gizli kibir var ille desende. Camiler yaptırsan, köprüler kursan, taşını altınla tartıya vursan. Vakıf kapısında bir ömür dursan Secde yoksa eğer bil ki bedende Bir gizli kibir var ille desende. sende Kur'an'ı okuyup yazsan ezbere Şöhretin tez varsa gittiğin yere Kalbim temiz desen günde bin kere Secde yoksa eğer bil ki bedende Bir gizli kibir var İlle sende, secde yoksa eğer bil ki bedende bir gizli kibir var ille sende.